Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'dasınız Açık Futbol'da birlikteyiz Lige verilen devre arası sürüyor Asılı e, Ortada konuşulacak Eee en önemli konuda transfer oluyor fakat transfer konusunda da çok ciddi e, mevzular yok çok kayda değer e, yapılmış önemli transfer yok e, sadece kaçan ya da doğrusu yapılamayan bir transfer var e, Beşiktaş Ronaldinho defterini kapatmak zorunda kaldı bu konuya geleceğim ama öncelikle bir e, ara pas yapalım e, ligin devre arasına dair e, çok uzun bir ara veriyor Türkiye Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü artık yeni titri bu. E, Terim'in davetiyle Süper Lig Hocaları bir araya geldiler. Burada e, istenilen en önemli, en önemli şey ligin devre arasının kısaltılması. Bir haftayla e, geçiştirilmesi. E, dileriz bu uygulanır. Çünkü takımlar bir randıman yakalıyorlar. Arkasından e, bir aylık bir tatil ve sil baştan her şey yeniden e, kuruluyor. Hocalar içinde takımı yeniden forma sokmak, yeniden e, hazır hale getirmek mesele oluyor. Tabi Türkiye'de e, bu sistemin yani bir geçmişten gelen bir alışkanlık. İkincisi de Türkiye Kupası maçlarının gruplarını bu aşamada oynatıp birçoğunu kapatmak istiyorlar. E, Türkiye Kupası formatı öyle bir hale getirildi ki yani iler tutar bir tarafı yok. Ne yapsanız cazibesi olmayan bir kupa, hele bu sezon e, sadece büyüklerden Galatasaray <gülüyor> var, Bursaspor var, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Elendi. E, bir de böylesine çekilmez bir kupayı grup maçlarına dönüştürüyorsunuz. Yani UEFA Avrupa Ligi bile gruplu olduğu için eski e, havasına değil e, Angarya'ya dönüşmüş durumdayken siz. Türkiye Kupası'nı Angarya'ya dönüştürüyorsunuz ve bunu da ligin e, devre arasına sıkıştırıp e, yasak savuyorsunuz. Neymiş? 2-3 lira fazla para kazansın diye kulüpler. Oysa Gazi Yıldırım yaptığı bir hesapta yani gelir giderini e, koyuyor iki ayrı kefeye. Zarar ettiklerini söylüyorlardı, söylüyordu. Türkiye Kupası her zaman söylediğimiz gibi bizce e, bütün takımların birinci turdan itibaren aynı torbaya konuldu ve büyük küçük ayrımı yapılmaksızın herkesin herkesle eşleşebildiği ve eliminasyonla oynanması gereken bir kupa. Böylesi çok daha heyecanlı olacaktır. Bakın en zevkli maçlar eliminasyon döneminde yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe Trabzonspor elendiler kendilerine çok güçsüz rakiplere. İşte kupayı cazip kılan budur. Konuşturulan budur. Kimse şu anda grup maçlarını ee, ne olduğunu bilmiyor. Şu anda bana sorsanız inanın ki ben de bilmiyorum. Yani dün televizyonu açtığımda e, sıkıcı bazı maçlar oynandığını gördüm. Hiçbirine e, bakıp e, sonunu getirme ihtiyacı duymadım. E, bu tavrımı da sürdürüyorum ve bana Türkiye Kupası'nın sonuçlarını sormayın diyorum şimdilik. E, ne zamanki final aşamasına gelir o zaman bir iki kelam ederiz. Hadi, dilerim ki e, Kupa'da şu anda kalan en güçsüz takım kazanır da üzerine laf etme değer bir mevzu olur. E dönelim. E, bu arada devre arası e, bu teknik direktörler buluşmasının Fatih Terim'le Mançini'yi de bir araya getirdiğini söyleyelim. Böylece eski Alsayt teknik direktörüyle yenisi ilk kez e, fiziki bir temas kurdular. E, her iki hocayı da özellikle mançini olgunluğundan dolayı tebrik etmek lazım. Buradaki bizim teknik direktörlere de e, ne olsun örnek olsun diyelim. Ve gelelim e, transfer gündemine. E, madem e, lafı biraz uzattık, isterseniz transfer konusunu e, programımızın ikinci bölümünde e, açalım ve konuşalım üzerine. Açık futbol devam edecek kısa bir aradan sonra. Dara düşmüyor mu doğru dünyasını liderimsin sinar Bir mevzuyu ben büyütüyorum yani Ağırından yani, yani. zorun var. Herkes normal bende bir hasar Açtıkça kıymık sakın ama bakar Pardon gel gitlerden kafam bir ton Bir daha yapmam bu son pardon Gel gitlerden kafam bir ton Bir daha yapmam bu son pardon Geldiler ben bir bir daha yapamam son ben kapan bir tom bir daha yapamam. sorular cennetin ve bir tane de yönelince sabrım taştı nihayetinde Aklımdan zorun bu var herkes normal ben de mi azar Baştık çakayım kepsak anamı lerden kafam biton bir daha yapmam bu son Pardon geldiklerden kafam biton bir daha yapmam bu son Pardon geldiklerden kafam biton bir daha yapmam bu son Pardon ben gitlerden kafam biton bir daha yapmam Açık Futbol'dasınız. Ben Kenan Başaran. Burası Radyo Havan. İnternet üzerinden yayın yapan Türkiye'nin en iyi içeriğe sahip sanal ortam radyosu. Bunun kıymetini bilelim. Bir kez daha bunu söylemek istiyorum. Evet. Transfer mevzusunda çok da yaprak kımıldamıyor. Aman aman transferler gerçekleşmiş değil. Evet. Yaprakların çoğu kuru e, çıkıyor. Birçoğu e, kulüpler tarafından ya yani da menajerler tarafından medya oyalansın diye ortaya atılan isimlerden oluşuyor. Gözler Ronaldinho'daydı. Brezilyalı star Yıldız uzun süre Beşiktaş'ı e, peşinden koşturdu. Sezon başından beri Beşiktaş'a e, geldi gelecek duygusu yarattı. Taraftarlar Ronaldinho geliyor mu Ronaldinho geldi mi? Gibi web siteleri bile kurdular. Saatleri ayarladılar. Geri sayıma başladılar. Çok güveniyorlardı Ahmet Nur Çebi'ye. Bu transferle ilgiliydi. Ee, özellikle bu transferi gerçekleştirme görevini üstlenmişti. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü'nün mevcut yönetimindeki en zengin paralı en parası en çok olan yönetici olarak da biliniyor. Çeviri ee, Hani en kötü şu düşünülüyordu açıkçası. Olmazsa çebi cebinden verir ve bu transferi gerçekleştirir. Ama nerede ee, öyle kolay değilmiş yani zengin de olsanız 5-6 milyon euroyu şak diye çıkartıp vermek her baba yiğidin harcı değil. Zaten vermemesi vermemesi daha iyi olmuştur. Bunu geçmişte Beşiktaş bu tür alışkanlıkların bedelini ağır ödedi hala da ödüyor. Ee, hani dedim ya Ahmet Nur Çebi başlıklar bile o şekilden atılıyordu. Ee, Çebi'nden ödeyecek yani soyadına atfen kelime oyunları yapılıyordu. Ödemedi. E, sponsor e, halledemedi. E, ama gelinen noktada Ronaldinho'nun istemediği. Ben zaten başından beri şöyle bir düşüncedeydim. E, Avrupa'da uzun yıllar oynayıp birçok başarı Tattıktan sonra ülkesine dönen Brezilyalar e, orada e, final yaparlar genelde e, ve de e, bir çoğu da hani 1-2 sezon oynar ve hemen kapatır mevzuya ama Ronaldinho döndü. Miniero'da, Atletico Miniero'da bu sezon çok da e, yani git, Avrupa'dan git, döndükten sonra ülkesine e, iyi de devam etti. Evet. O zaman diyorsunuz kendi ülkesinde futbolu bırakmış değil, severek oynuyor, mutlu, başarılı da kalkıp bir daha Türkiye'ye gelir mi? Bunun için muazzam bir rakam önerilmesi gerekiyor. Verilen 5-6 milyon euro yıllık demek ki aklını çelmeye yetmedi. Ya da güzel bir taktik yaptılar. Zaten kalmayı, e, hiç ayrılmayı düşünmüyordu. Beşiktaş'ın kendisine olan e, isteğini mevcut kulübü üzerinde kullandı. Minyaro üzerinde kullandı. Atıyorum minyarodan 2 alacakken 3'ü kopardı. Beşiktaş'a da e, el salladı. Çünkü e, Beşiktaş dışında Ronaldo isteyen kimse yok. Yani e, Avrupa'nın kurumsallaşmış ve de hedefi olan büyük kulüpleri futbolcuların geleceğine e, paraları verirken biz geçmişine veriyoruz. E, Ronaldinho'nun geçmişine veriyoruz adeta o paraları. E, kimse geleceğini vermiyor. E, hani Beşiktaş diyeceğim ki ya olur olsun bazı futbolcuların geçmişine de verilir hacı gibi. E, tamam da bu e, bu star düşkünlüğünü anlayabilmiş değilim. Beşiktaş Türkiye'de üç büyükler içerisinde farklı bir öyküsü olan bir kulüp. Yani bunu koruması gerekiyor. Fenerbahçelileşme, Galatasaraylaşma, Beşiktaş'ın yok oluşudur. Beşiktaş'ın çıkmaz sokaklarıdır. Beşiktaş bir sezonda Guti'yı, Kuarezma'yı, Small Sabroza'yı, Manuel Fernandes'i Aynı takımda ve Almeyda, Hübe Almeydayı aynı takımda barındırdı ve bundan bir sonuç alamadı, bir sonuç alamadı ee, gördü. Tamam o yıldız arzusu tahmin edildi kulübün taraftarın. bir sportif olarak da, ticari olarak da, ticari olarak da bu işten pek bir şey kazanılmadığı görüldü. Hal böyle olunca. Hani ee, Ronaldo'yu getireceğiz milyonlarca e, lira kazanacağız bu hayal. Yani Türkiye'de yani velev ki yani, Ronaldinho'ya verdiğiniz parayı forma satışıyla şunla bununla çıkarabilmeniz hakikaten 1 milyon falan forma satmanız lazım ki bu da Türkiye şartlarına çok zor. Çünkü insanlar hemen kaba bir hesap yapıyorlar işte bir forma 100 lira e, işte 1 milyon sattırmış şu kadar. Hay o formanın kulübe bıraktığı kar toplamı 100 lira değildir yani. Belki 10 lira, belki 15 liradır. Oradan büyük karı o formada amblemi olan firma alır. Onu söyleyelim. Dolayısıyla Ronaldinho kötü bir zamanlama aslında. Zamanlaması manidar diyeceğim. Evet, boşta kaldığı bir sezon aldınız aldınız ee, daha sonra alma imkanınız daha da e, ortadan kalkıyor zayıflıyor daha doğrusu hani yeni stadınızı açarsınız bir yıldızla onu cilalamak istersiniz e, bunun için bence daha e, yani uzun yıllarda faydalanabileceğiniz e, hali hazırda dünyanın gözdesi de olan bir oyuncu almak varken niye dedim gibi geçmişi ne para veriyorsunuz e, ve bütün bir camianızı bu kadar e, kötü yönlendirmeniz de bir ayrı mesele Ronaldinho transferi çok kötü yönetildi başından sonuna kadar çok kötü bir öykü olarak sunuldu e, e, yani Ahmet Nurçebi e, buradan yıldızını parlatmak istemiştir Yöneticilik kariyer açısından. Fakat eline patlamıştır. Burada futbol şubesine daha doğrusu futbol genel direktörü Önder Özen'e, Slaven Biliç'e rağmen alınmak istenmiştir bu oyuncu. Evet onlar tabii ki ister ama hani mevcut sistemlerine kurmak istedikleri yapıda açıkçası Ronaldo'ya yer yoktu. Ya da herhangi böylesine büyük bir yıldız'a. Ama işte yöneticiler kendi şovlarını yapmak için bir de bu sezon Beşiktaş'tan Kimsenin bir beklentisi yok Çünkü stat yapıyor bir taraftan Yeni bir takım kurma çabasında Yeni bir model kurma çabasında Yani herkes bunun başarılı olmasını isterken, Yani stadını yap Şu yeniden yapılanma adı altında giriştiniz Eğer samimiyseniz e, Yapılanmayı bir Başarın bitirin yeter Kimse sizden Ronaldinho falan istemiyor Bu duyguya niye kapıldılar Onu anlamış diyelim. Ne gerek vardı bütün bunlara? Evet, transfer konusunda e, Galatasaray Hayroviç e, isminde bir genç e, gelecek vaat bir isim aldı. E, onun dışında da Fenerbahçe transfer e, düşünmüyor. Trabzonspor'u kardoza peşinde koşuyor bir yandan. E, nasıl olacak pek umutlu değilim ben o işten ama basında sürekli bu mevzu dönüp duruyor. Evet son bölümde biraz genel çeşitli konulardan bahsedip programımızı kapatalım diyorum ben. Açık Futboldasınız. Burası Radyo havan Ben Kenan Başaran. Programımızın son bölümünde şöyle genel bir geçiş yapalım. Fenerbahçelerin kulağı, gözü her gün mecliste, siyasette yeniden yargılanma yolunun açılmasını bekliyorlar. Şike davasında. Şike davasında. Bir yandan da tartışmalar sürüyor. Yani yeniden yargılanma olursa ve Fenerbahçe bu sefer beraat ederse UEFA EFA ne yapar? O verilen cezalar kalkar mı kalkmaz mı? E, kalkar diyen var, gidip tazminat ister diyen var, mevcut cezalar kalkar diyen var. Ama buna karşılık hayır. O EFA yargıtay onaylamazsa bile bu davayı ya da onaylasa fark etmez diyenler var. UEFA kararını verdi gitti bitti diyenler var. E, sanki UEFA'nın bu süreçte yapabileceği en iyi olumlu iş Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından. E, Fenerbahçe'ye verilmiş önümüzdeki sezona dair cezayı kaldırmak. Beşiktaş'a da tedbirli vermişti. Yani ekstra bir ceza alma ihtimali var Beşiktaş'ın. Onu ortadan kaldırmak. Yoksa geçmişe dair dönüp de e, zannetmiyorum ki e, kararını değiştirsin. Çünkü siz ne derseniz deyin. Onlar diyecek ki biz de elimize aldığımız e, bilgi ve belgelere göre karar verdik. Eğer yargı e, kararını değiştirir değişmez bu bizi ilgilendirmez diyebilirler. Çünkü normalde Şike davası başladı günden itibaren hep bu tartışma yapıldı. Yargı ayrı, spor yargısı ayrı, ceza yargısı ayrı. Ceza yargısı %100 delile göre karar verir denildi. Hani ceza yargısında e, beraat etme ihtimaliniz daha yüksek. Ama sportif yargıda %100 delil aranmaz. Kanaat, güçlü kanaatler, kanaatı oluşturacak güçlü... E, Veriler varsa elinizde daha kolay ceza verebiliyorsunuz. E, hal böyle olunca e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Nihayetinde e, futbol federasyonu değiştiği halde hani Mehmet Ali Aydınlar'dan sonra gelen Yıldırım Demirören yönetimi bile e, çünkü Yıldırım Demirören Türk futbolunun en önemli sorunu Dekoderdir, şike ki değildir, ticari sorunlardır demişti. Yani hani şikeye karşı tavrını açıkça ortaya koymuştu. Ama onun yönetimi bile iki Fenerbahçe'li yöneticiyi teşebbüsle suçladı en azından. Hasılı ortada böyle bir emsal varken e, o yafa da e, diyebilir ki benim de kanaatim bu yönde. Ben ceza mahkemesinin kararına falan dayanarak vermedim diyebilir. Ki diyecektir, her ne kadar savunmalarda bu sık sık dile getirildiyse de e, Uyafa'nın ve Kasım e, 16. Ağır Ceza, özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına dayanarak bu cezayı verdiği e, söylense de e, iş e, kağıt üzerinde e, çalışmaya gelince onlar diyecek ki hayır biz de belgelere göre, yani kendimize, e, kendi yaptığımız tahkikata göre bu sonuca vardık. Ceza yargısıyla uyuşmayabiliriz vesaire. Tabi e, şimdi ilk günlerdeki o yeniden yargılam, yargılama heyecanı e, biraz e, bugün yarın hemen olacak gibi duygu verirken ama siyasette Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saat çok uzundur. E, sonra yavaş yavaş AK Parti'nin içerisinden bazı sesler işte Ergene Ballyoz bunlar bir daha mı yargılanacak o kadar da değil gibisinden sesler çıkmaya başladı. Bakalım e, çünkü HSK tartışması da muhalefetle hükümeti karşı karşıya getirmiş durumda. Yani e, biraz işler karıştı. Çarşı karıştı diyebiliriz. Aslı Fenerbahçelerin e, bekleyişi sürüyor. E, bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bir değişiklik olup olmayacağını göreceğiz. E, bunun dışında e, Galatasaray, e, Ajax, Trabzonspor ve Celtics'in katıldığı Antalya'da yapılan devre arası kupada Galatasaray şampiyonu oldu. E, Trabzon 3. oldu. E, Tayfun Korkut Hanover 96'nın başına geçti ve hazırlık maçına Fenerbahçe eski takımına karşı e, ter dökecek. Tayfun Korkut e, Takip edin, kendisini takip edin. Ee, çok kıymetli bir insan. Kendisini yakından tanıma şansı elde ettim. 2-3 ee, hafta önce bir radyo programında konuk aldı kendisini. Ee, bilgisi, görgüsü çok yüksek. İnşallah sahada şansı da yaver gider ve kıymetli bir teknik direktör kazanırız. İyi bir insan, iyi bir hoca olmasını da temenni ediyorum açıkçası kendi adıma. Bunun dışında e, futbol dünyasında e, sözü edilecek e, çok fazla mevzu yok. E, son bir mevzu e, ve belki de en başta konuşmamız gereken mevzu e, tabii ki Beşiktaş-Kasımpaşa, daha doğrusu Kasımpaşa-Beşiktaş maçının tekrar edilecek olması. Eğer tahkim de bu yönde e, kararı verirse, karar verirse e, tekrarlanacak. Neydi işte Beşiktaş taş atanda Almeida topu ayağında ceza sahasında şut çekmek üzereyken Kasımpaşalı Donk daha önce sahaya girmiş olan ikinci bir topu elini almış bırakmamış. Almeida'nın vuruşu anında vuruş anında elindeki topu çıkartıp Almeida'nın ayağındaki topa vurmuştu ve o pozisyonu bozmuştu. Burada e, hakem e, düdük çaldıktan sonra Tonka sarı kart vermiş. Daha sonra ceza sahası dışından oyunu e, hava atışla başlatmıştı. E sordular tabii ki. Sen sarı kartı niye verdin? Bir ihlal var diye. Sarı kartın olduğu yerde o zaman o futbolcunun takımının aleyhine de bir karar vermeniz lazım. Hem sarı kart verip hem oyunu hava atışla başlatmak bir kural hatasıdır. Olması gerekenin e, kırmızı kart ve penaltı atışı olması gerektiği Yönünde ağırlıklı görüş vardı. Buna rağmen Merkez Hakem Kurulu aksi görüşteydi. Türkiye Futbol Federasyonu uzun bir bekleyişten sonra kararını açıkladı. Bu maç tekrarlanacak dedi. Vicdani bir karar aldık dediler. Vicdanen böyle olması gerekiyor dediler. Evet. Bazen hukuki olan çok vicdani olmuyor. Dileriz bu vicdani olan hukukidir de aynı zamanda. Merkez tahkim Kurulu Kasımpaşa'nın başvurusunu değerlendirecek. Tabi Beşiktaş'ların da şöyle bir talebi vardı. Direkt e, kendi lehlerine 3-0 hükmen galibiyet verilmesini istiyorlardı. E, o tartışılır ama Beşiktaş eğer e, taraftarın o Kasımpaşa tribünlerinden gelen ama Beşiktaş'ta olan taraftarın Fernandes'e saldırısından sonra takımın sağdan çekse Biliç 3-0 hükmen alırdı maçı. Böyle bir kural var. Ee, şimdi Kasımpaşalılar ateş püskürüyor. Kasımpaşalılar dediğimiz yöneticiler Beşiktaş yöneticiler. E, İhsan Kalkava'nın eski Beşiktaş futbol şube olması efsane hatta e, Beşiktaş'a ver yansın etti. E, bu maçı eğer tahkim e, aynı kararı onaylarsa sahaya çıkmayacağız. Çıkmamalıyız dedi. O zaman tahkime gitmeyene gerek var. Yani böyle şartlı bir beklenti olur mu? E, tabii e, İhsan Kalkavan, yani bunlar pek inandırıcı olmuyor. E, eski bir Beşiktaşlı. Tarihte onun Beşiktaş'a yapılan haksızlıklarla ilgili sayısız demecini bulabilirsiniz. E Şimdi Kasımpaşa'da Kasımpaşa yöneticisi olunca Beşiktaş'a şarlanmasız biraz garip geliyor bana. İnandırıcı gelmiyor. Kasımpaşa'daki yönetim zaten bana garip geliyor onu da söyleyeyim. Ha maç yeniden tekrarlanırsa tahkimde onaylarsa yani Kasımpaşa yine kazanabilir. Kasımpaşa çünkü futbol olarak Beşiktaş'tan çok daha iyi durumda. O maçta da zaten gösterdi 2-1 kazanmış ama şimdi tekrarlanması söz konusu olan maç. Evet, ben Kenan Başaran. E, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.